Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın Merkezi. Nasılsınız? İyi, valla. Teşekkür ederiz. İyi, sen de öylesindir. Umarız ve evet. neyle İyi. girelim? İsterseniz, ay çok pardon... Hmm, bir saniye Heh. sesim geliyor mu şimdi geliyor geliyor, geliyor. Evet. telefonum çaldı da gitti sandım. tamam ee, istiyorsanız e, şeyle başlayalım yani bugünkü konum aslında bir şey e, NBA'de yaşanan bir olay üzerine e, sporda e, başarısızlık kazanma kültürü üzerine konuşacaktık Bunun, e, bunu biraz daha sonraya alırız isterseniz. E, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Maçı EuroLeague'de oynanan Olympiakos maçını e, konuşmak gerekiyor kısa kısa onlardan. E, evet, son derece dramatik bir maç olmuş anlayabildiğim kadarıyla. Yani BBC'den Stellio Berrakis şey yapıyor. Yunan gazeteleri bu EuroLeague'de, Avrupa Ligi'nde Playoff çeyrek final serisinin 3. maçında Olympiakos'un Fenerbahçe Beko'yu İstanbul'da son salisede atılan evet. bir atışla 72-71 yenerek seride 2-1 öne geçmesine geniş yer ayırmışlar. Evet, çok e, ben de maçı izledim. E, maalesef e, talihsiz bir şeydi en azından hani Fenerbahçe e, temsilci diye. Çünkü Fenerbahçe'nin de böyle bir e, şeyi vardır. Son anlarda e, lanet gibi e, adlandırdıkları e, çok da güzel e, bir maç oldu aslında Fenerbahçe açısından. E, ilk e, çeyrekte önde e, ayrıldılar. Uzun süre 15 sayı açıldı ara ve Fenerbahçe önde gidiyordu. Fenerbahçe-Beko. Fakat son çeyrekte orada biraz daha e, şey serbest satışlarla uzatma olsaydı e, Solokas'ın 3'lüğü belki de oraya gitmeyecekti. Top hiç Solokas'ın eline geçmeyecekti. Ama maalesef oyun bu, spor bu, her şey olabiliyor. Evet, evet, yani senin sözünü ettiğin işte biraz sonra daha ayrıntılı konuşacağımız şeyle de e, bağlantılı aslında yani. Hı hı hı. Evet evet çok yani o kadar öngörülmek evet, bazen. Evet. Yani NBA oyuncusu Yannis Andedo Gumpo mu nasıl okunacağını da tam bilmiyorum başarısızlık açıklaması evet. ilginç ama Hı -hı. o şey de yani başarı başarısızlık ya da dram hali çok ilginç yani. Evet evet evet. Salise'de 3 sayılık bir atış yani e, Slukasta üstelik bu basketi ve galibiyeti getiren şeyde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Eski oyuncusu evet. evet. Yani Kendisinin açıklaması. Bütün, bütün dram unsurları var yani. Evet. Yani Kendisinin <gülüyor> dinliyorum. Şey, yani şey demiş yani Stukas eski takımı Fenerbahçe'yi son sadisede salise, attığı basketle Ülker Arena'yı tıka basa dolduran Fenerbahçe taraftarlarını dona kaldırdı diye bir evet. yorum yapmış BBC'den Stelio Varberakis öyle yazıyor. Evet çünkü artık yani o kadar e, saniye son saniyeyle gelen bir şeydi ve Fenerbahçe'nin tamam oluyor falan diye şey yapmıştık ve o son saniyelerde bir şekilde e, kotarılır diye düşünmüştük. Yani Solokas da şey diyor, Fenerbahçe'ye karşı bu atmosferde oynamanın çok zor olacağını biliyorduk. E, salonda bizim için çok zorlu bir ortam vardı ve gerçekten e, Fenerbahçe tribünü çok... Ayaktaydı, çok dinamikti ee, ve şey devam ediyordu. Beklediğimiz gibi bir çekişmeli maç oldu, kritik anlar vardı. Fark yaratmayı başardık. Ee, hücumda hep doğru kararları veremesek bile maç boyunca agresif savunma yaptık. Sonuç olarak işte seriyi iki bir, e, iki bir hale getirdiler. Bugün yine maç var. Ee, bu akşam Fenerbahçe ve Olympiakos arasında bir galibiyet daha almamız lazım ki hani seri uzatmaya gideceğiz çünkü 5. maça kaldığında işler biraz daha zora gidiyor. Ee, bu akşam da çekiş bir maç olacak gibi çünkü hem çok da keyifli bir oyun yani yurulikte Olympiakos ve Olympiakos zaten ee, şey bu tabloda önde giden bir takımdı ve şampiyon olması. Öngörülen bir takımdı, zor bir takım. Fenerbahçe bence iyi bir mücadele veriyor. Maç onun için de bence güzel geçti ve bu akşam da e, geçen akşam e, bir önceki akşam izlediğimiz gibi çekişmeli bir maç izleyeceğiz. E, bir ...bahsettiğimiz gibi... ...öngörülemez şeyler... ...sporun evet, <gülüyor> sahnenin her yazsınlar. şeye açık olması... Evet. ...peki şey ne... Yani ...geçen hafta... ...Pire'de oynanmış... ...iki maç ve... ...70-68 evet. Olympiacos kazanmış... ...ikinciyi de 82-78... ...Fenerbahçe Beko kazanmış... ...yani... Hı -hı. ...bugün oynanacak serinin... ...dördüncü maçını kazanırsa... ...Euroleague'de Final Four'a yükselecek... ...doğrudan... Onu. Evet. Fenerbahçe'de kazanırsa beşinci maça e, gidecek. E, Nerede? O, o gene, o de oynanacak. Öyle evet, mi? evet. Bugün ülkelerine da e, bugünkü maç, bir sonraki maçta e, Olimpiyat Kapsası'nda oynanacak. Evet, i̇tiyorsun bir açıklaması? <gülüyor> Fenerbahçe bako, başantrenörü e, Dimitris İtiyotsun e, maç sonrası açıklamaları oldu. O da e, ilginç çünkü e, şey onu da gördüm o basket. Atıldıktan sonra kendisi de ayar kırıklığı yaşadı. Fakat o bu serinin bitmediğini düşünüyor. E, i̇ki tarafında kazanmayı hak ettiği bir maç oynandı. Bugün eğer kazansaydık hak ederek galip olacaktık. E, etkili bir savunma yaptık. Olympiakos gibi etkili bir hücumu olan takımın standartlarının altında tuttuk. Ee, yeni bir takım olduğumuzu unutmamaları gerekiyor insanların. Bugün mağlup olduk ama seri bu hafta bitmeyecek. Cuma günü muhteşem, muhteşem bir maç oynayacağız ve e, performansımızı ortaya koyacağız diye bir açıklama yaptı. E, bu akşam izleyeceğiz. Heyecanlı bir maç olacak gerçekten. O yüzden yani hem bu şeyin baskısı çok fazla aslında. E, şu an bu oyunun dördüncü maç, hele ki beşinci maça e, kalırsa bu sefer bence Olimpiyakos'un üstünde bir baskı olacak. Şu an Fenerbahçe'nin e, üzerinde bir baskı var ama e, koçun açıklamalarından, oyuncuların son maçta gösterdiği performanslardan anlıyoruz ki bu baskı artık biraz daha kontrol ediyorlar ve güzel bir maç izleyeceğiz en azından onu diyebilirim. Onun dışında... Değer etmiş biri olarak Burcu sözünü kestim ama tekiz... Sessizlik mi oldu? Ne oldu bu yani 71 69 bir artık bir saniye falan kala hatırladığıyla değişince seyirciler arasında nasıl bir şey oldu? Sessizlik mi kaldı sahada? Ne oldu? Arenada? Yani bir şeyi hatırlıyorum. Solokos'un hızlı bir şekilde yani onlar da çok sevindiler. Çok planlanan bir şey de değildi galiba. <gülüyor> <Hadi canım. gülüyor> evet, e, attı ve kendisi şey e, sahadan dışarı çıktı sevin şey sevinçli bir şekilde. E, çok bir sessizlik olduğunu hatırlamıyorum. Bir e, ama şaşkınlık vardı. O sırada hmm. Olimpiyakası e, kamera Olimpiyakası e, oyuncularını çekiyordu ama aşırı bir şaşkınlık oyuncularda e, böyle bir. Ne oldu şimdi oldu ama e, çok normal çok e, sporun da özünde olan bir şey. Ben, evet ilginç yani sen demin sözünü ettiğin yani onla başlayalım diye düşündüğün şeyi şimdi konuşabiliriz. Ya yani ona son derece bugünkü sözünü ettiğin temaya oldukça uygun düşen bir durum bu. Evet evet ya yani bu aslında işte. E, şey NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, gerçekten zor bir soyadı var çok evet. haklısınız <gülüyor> e, o yüzden is, bundan sonra ismiyle Giannis Demek lazım evet. hem Yunan hem e, e, Nijerya asıllı bir oyuncu e, kendisi de NBA playofflarında mücadele ediyordu ve e, orada da gerçekten çekişmeli bir süreç e, devam ediyor. Kendisi e, bu play-off ilk tur mücadelesi e, sezon 8. sırada bitiren Miami Heat'le uzatmalarda burada da çok ufak bir fark var. E, 128-126 ile kaybettikleri maç sonrası basın toplantısında e, araların muhabirle aralarında bir konuşma geçti. Eee şey Milwaukee Bucks oyuncusu eee yani Sezonun bir başarısızlık olup olmadığını sordu bir kendisine ve yalnız şöyle bir açıklama yaptı. Ee, sen her yıl işinde terfi alıyor musun? Ee, hayır değil mi? O zaman çalıştığın her yıl başarısızlık oluyor mu? Her yıl bir amaç için çalışıyorsun. Terfi almak, ailene bakmak ve daha birçok şey bu başarısızlık değil. Başarıya giden adımlar vardır. E, Michael Jordan'dan örnek veriyor. Michael Jordan 15 sezon oynadı. Altısında şampiyon oldu. Diğer 9 yıl başarısızlık mıydı Michael Jordan için? E, gerçekten bana bunu mu soruyorsun? Biraz orada ım, haliyle kaybetmenin de biraz agresif şeyiyle gerçekten yani sizin, e, videodaki şeyleri hem kendisini böyle kontrol etmeli hem de Böyle bir açıklama yapmanın galiba girişiydi o e, tavırları. Hem bazen başarırsınız, bazen başaramazsınız. Gerçekten çok yalın bir cümle. Bazı günler e, sizin sıranızdır, bazı günler değildir. Spor böyle bir şey, sürekli kazanamazsınız. Bazen başarılı başkaları kazanır ve bu yıl başkaları kazanacak. Bu kadar basit. Bir sonraki yıl gelirsin, daha iyi olmaya çalışırsın. Daha iyi alışkanlıklar edinmeye, daha iyi oynamaya, daha az hata yapmaya ve şamp şampiyonluğu kazanmaya çalışırsın. Ee, Sporda başarılı yani, çoktur. Yani, evet, evet. Yani çok e, aklı başında bir açıklama gibi geldi bana. Evet, zaten... Sporun e, prasebesini özetliyor aslında. Tabii tabii, yani spor kültürü... NBA özelinde e, söyleyeyim, gerçek sporun tamamına yayılabilir bu. E, sizi en yüksek şeye erdirmeye çalışan bir amaç var burada. Zir sürekli zirveye oynayan, sürekli kazanmaya oynayan. E, basketbolun içine e, tutkuyu, işte enerjiyi ya da onun dışında olan dinamikleri kattığınızda bu işler biraz değişiyor tabii ki de. Yani yani bu şekilde düşünebilir. Bunu düşünmesi için Yannis'in bence önceki sürecini ele almak gerekiyor. Yani bütün oyuncular için, bütün sporcular için geçerli. Bu çünkü sürekli kazanmaya adapte ya da belli bir hedefiniz var. E, ona adapte bir kültürün içindesiniz. E, Yannis'in bence bunu diğer NBA oyuncuların açıklamaları her zaman bu yönde olmuyor ya da e, artık biraz belki jenerasyon şeyiyle de değişiyor bu. Hmm. Jenerasyonların değişmesiyle de oluyor. Yani 28 yaşında bir oyuncu. E, ve bu jenerasyonun biraz daha mental sağlığına, e, sporcuların sadece kazanmaya yönelik e, sorularla kazanmaya yönelik hedeflerle ee, ele alınması çok zorlu bir süreç. Yani Michael Jordan örneği vermiş fakat Michael Jordan çok kazanmaya adapte bir sporcuydu. Ee, şu an yeni jenerasyonla yani yenisinin jenerasyonuyla daha 20'lerinde -20 olan 30'ların başlarında olan oyuncularla bu mental durum kazanmaya adapte olmuştur Biraz şekil değiştiriyor gibi. Çünkü yani sporda pardon yeni kesti ama yani sporda asıl amacın sadece kazanmak olup olmadığı çok temel ve önemli bir soru. Hı hı. Hı hı. Yani şöyle bir şey aslında soru da çok haksız bir soru değil. E, sadece tam yani maç sonraları böyle sorular biraz agresif taraftan algılanabiliyor çünkü e, Yennis'in yani e, takımı Bucks. Playoff'ları birinci sıradan girdi ve normal sezonu çok iyi bir şekilde geçirmişti. Ee, o yüzden biraz galiba onun detayları da o sırada aklına geldi ve e, düşünse de yani, çok iyi geçen bir süreç var. Fakat sürekli kazanamayacağınızın bilincinde olmak, sürekli kazanmayı dayatan bir sistemin içinde... E, çok bence önde olması gereken bir düşünce. Çünkü her kazanamadığınızda ya da yani, yani sizin dediği gibi bir gün kazanıyorsunuz, bir gün kazanamıyorsunuz. Her kazanamadığınızda bunu e, dert edeceksiniz ve buna çok daha sinirli bir şekilde yaklaşacaksınız. Bu oyunun e, sporun sporcunun mental sağlığının sürdürülebilirliği olmayacak. Evet, ve, önemli bir şey bu yani. Ve bu spor yani. Son derece karanlık bir tablo çiziyor aslında bir sporcu için. Sizden sürekli bir başarısızlık, e, başarı istendiği için. Evet böyle bir düzen var ama sporcuların bireysel men mental sağlığı için. Bunu en azından bir gün kazanırım, bir gün kaybederim. E, bu oyun bu şekilde diye düşünmeleri en basit şekilde. Yani şimdi de bence çok daha zorlu bir süreçten, yani şey bu düşünceyi sağlaması için e, zorlu süreçlerden geçtiğini geçtiğine eminim. Ee, eski basketbolculardan 10 yıl bu konuda bir, e, bir şeyler söyledi yalnızca açıklamasından sonra. Ee, bu sezon bir başarısızlık mı? sorusunun cevabı evet. Ama peki sen başarız mısın? başarısız mısın? Kesinlikle hayır. Dünya üzerindeki en iyi topçu sensin. Yalnızca başarılı olmakta pek bir şey ifade etmiyor gibi yalnız destekleyen e, açıklamalarda bulundu. E, Chacon yıl da önemli bir basketbolcuydu zamanında. 2010'ların önemli bir basketbolcularından bildi. Kendisi yani şimdi basketbol yorumculuğu yapıyor. Ve burada spor dünyasında bu açıklamaya ıı, açıklamayla beraber yani her zaman böyle konular olabiliyor. Bazen işte bir basketbolcu bunu söylüyor. Bazen bir e, futbolcu söylüyor ya da bir tenis oyuncusu söylüyor. Genelde tenis konusunda bu mental e, şey, ı, sağlık daha ön plana çıkıyor. Formula 1'de keza öyle. Çünkü çok ciddi bir takvimleri oluyor sporcuların. Arda, arda e, maç oynamak durumunda kalıyorlar. Haftada 3-4 kez maç oynamak zorunda kalıyor. Yarışçılar her hafta 3 gün arda, arda yarışa çıkmak zorunda kalıyorlar. Tenisçiler aynı şekilde bir gün arayla oynamak zorunda kalıyorlar ve takvimleri çok yoğun ve bu mental sağlıkla baş edebilmekle baş edebilmeleri için de başarı yani kaybetmeyi başarısızlık olarak algılamanın dışında kendi oyunlarını güçlendirecek yöntemlere ihtiyaçları var bu sporcuların. Evet yani bence de bu yani söylediği şey ya da yani'nin çok bence önemli bir felsefi yaklaşımı da barındırıyor. Yani yanlış soru diyor ve bana sorarsan şimdi senden öğreniyorum bu konuşmanın detaylarını. Hı hı. Ee, yanlış soru sporda başarısızlık yoktur demesi önemli yani. Çünkü ve ondan sonra da bu kadar basit diyor. Yani bu yıl başkaları kazanacak bir sonraki yıl gelirsin. Daha iyi olmaya çalışırsın. Daha iyi alışkanlıklar edinmeye, daha iyi oynamaya aynı hataları yapmamaya ve Şampiyonunu kazanmaya çalışırsın diye bence oldukça iyi bir açıklama yapmış. Bunu şimdi mesela şeye adapte edersek Fenerbahçe olimpiyagos maçındaki yani Fenerbahçe'yi başarısız mı saymamız lazım bu son saniyede yenildi diye böyle bir şey olabilir mi yani? Hayır kesinlikle olamaz kaldı ki e, maç boyunca da çok iyi bir mücadele verdiği için yani buradaki dinamikler hep farklı bütün dinamikler. Sürece bakmak gerekiyor, o playoff'a nasıl gelindi, normal sezon nasıl geçirildiği iki taraf için de söylüyorum. Fena maçı nasıl bir Euroleague e, sezonu geçirdi. Hem zorluydu hem de kendisinin iyi bir mücadele verdiği e, bir süreçti ve playoff'lara kaldı. Umarım Final Four'da da kalır. Aynı şekilde e, yancısının takım Bucks da normal sezonu, NBA'de normal sezonu e, gayet iyi geçirdi, birinci sıradan girdi. Fakat e, dediğiniz gibi süreçler her zaman, e, sporun zaten şey de bu insanın da galiba e, yarattığı e, biraz o tutkuda bu öngörülemezliğiyle ilgili e, her an her şey olabiliyor. Bunun başarı ve başarısızlıkla, başarısız olan noktaları tabii ki de vardır. E, bununla ilgili karşı bir görüş de var. Evet e, takım başarısız olmuş olabilir. E, kaybetmek başarısızlık olarak adlandırılabilir. Ama bir bütün haliyle baktığınızda dediğiniz gibi o süreci Baks nasıl geçirdi? E, Keza Fenerbahçe o maçı nasıl geçirdi? Bunları bir bütün olarak ele alıp aslında sporcuların üzerinde baskıyı çok arttırmamak gerekiyor. Sporcuların üstünde da, daima böyle bir baskı olduğunu e, düşünüyorum. Evet Şimdi hele NBA gibi de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin <gülüyor> Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin gibi son derece yüksek rekabetin ve bir ağır baskının bulunduğu bir yerden bahsediyoruz yani. Tabii tabii yani evet. eğlen, işin eğlence tarafı da çok yüksek NBA'de fakat sahada maç başladığı anda o baskının saha dışında da muhakkak o baskı hissediliyordur bununla baş etmek. Ee, en azından yani sağlıklı bir yöntemini bulmuş bununla baş etmenin sağlıklı bir yöntemini bulmuş diye düşünüyorum ee, çok kıymetli çok değerli bir e, açıklamaydı ben de etkilendim ve kendi hayatımda bazı noktalar oturtmaya çalıştım bu açıklamayı şey e, hafta içi tenis yanına hazırlarken or oradan da sporcuların e, bu açıklamayı desteklemeleri oldu şey dedi, bu açıklama benim e, hayatımı değiştiren bir açıklama oldu diye e, şey yaptı. Yani lise selam gönderdi. Bu muhtemelen duyduğum en ta şey, tazeleyici bakış açısı. Sınırım hayatımı değiştirdi bu bakış. Çünkü Nöy Mönsaka'da e, mental sağlığı, sağl sporcuların mental sağlıklarıyla ilgili şey yapıyordu. Sürekli açıklamalarda bulunuyordu kendisi bir ara e, teniste Tenişçi, ara verdi. Evet, <gülüyor> evet. Adam şey özellikle Mental sağlık konusu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere son yılların en önemli sorunlarından biri haline almaya başladı yani genel olarak hı hı. <gülüyor> bunun hı hı. bir sürü çatışmaya cinayete planda yol açtığı çok sayıda durum var polislerin Amerika'da hı hı. Şunda olan özellikle siyahileri e, öldürmeleri daha geçen gün işte metroda felaket bir şey yaşandı filan evet. Yani şehir büyük şehirlerde metropollerde dediğiniz gibi e, mental sağlığı korumanın yollarını bulmamız gerekiyor gerçekten. E, çok fazla uyarı için çok fazla tetikleyici şey var hele ki e, sporcular için anın bulunduğu anın çok önemli olduğu. Çünkü bir kere yaşanıyor o maç, bir kere yaşanıyor o işte sayı e, vesaire. Onun onu kendimizi hem çok soyutlama kendilerine hem çok iyi soyutlamaları gerekiyor. Hem de gerçekten sonrası için e, daha e, güçlü bir akıl sağlığı için bunları yapmaları gerekiyor. Ben yeni jenerasyonla, o çok genç bir sporcu ve artık genç sporcular daha bilinçli bu konuda. E, kendilerin başarısızlıklarını en azından başarısız olma üzerine çalıştıklarını görüyorum evet, e, okuyorum bir şey bu. E, e, yani işte bunu şu anda e, gündeme getirmiş sporcu oldu umarım daha çok gündeme e, gelir isterseniz evet. Napoli'den de e, <gülüyor> evet, bir son bir not edelim bir... evet yani bu da ilginç BBC'nin birkaç saat önce gelen biz Türkçinin haberinde gördük yani hı hı. Napoli futbol takımının ligin bitimine 5 maça kala İtalya'da şampiyonluğunu ilan etmesi ilginç bir haber yani hı hı. son olarak ben gayet 33. net hatırlıyorum ya şu evet. hı hı. 1990'da Diego Maradona'nın yöneti hem kendi oyuncusu olarak hem de Sonradan da antrenörlüğüyle şampiyon olmuştu. Evet, 33 yıl geçmiş. 33 yıldan sonra ilk Serie A şampiyonluğunu aldı Napoli. Maradona'dan sonra gerçekten e, kıymetli ve e, spor camiası çevresi tarafından çok istenen bir şampiyonluktu. Tebrik ediyoruz Napoli. Yi. Evet, e, 64 <gülüyor> yaşında şampiyonluk sevinci yaşayan e, Luciano Spalletti de yani. Evet. Çantası. Bu seriye A diye adlandırılan en yaşlı e, şeyde ligde en yaşlı çalıştırıcı umba, Umbanlı da almış. İlginç. Evet ilginç gerçekten. Ee, Napoli'de parti atmosferi varmış zaten. Evet ben de videoları sabah gördüm. Gerçekten ciddi bir şehirde şehir koca bir parti alanı ee, bunu kutluyorlar. Evet bir şey. bir şey yok. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hıh. Bir hafta sonları görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.